Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, ruku ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.